Merhaba, aslında günaydın diyorum ama bugün merhaba. Çünkü ben de ilk defa bir canlı yayındayım. Aynı zamanda bu programın e, ilk e, açılışı oluyor. E, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun ve Teknik Masa'dan Selahattin Çolak ve tabii ki Ömer Madra'yla <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Ee, benim için bir sürü ilkinde aslında olduğu şey. Ama bu program kim kime teklif etti tam hatırlamıyorum. Belki de <gülüyor> <gülüyor> burayı, e, bu, bu, bu gerçeği kapatmak için de yapıyorum. Anlatıdaki hakikat aslında hep gizlenen de bir şey. E, dolayısıyla şu an kendimi bir miktar keyifsiz de hissediyorum. Niye? Niye? Hatta birazdan daha fazla yani <gülüyor> şiddetli keyifsiz hissediyorum. Çünkü siz bana bu teklifte bulunduğunuzda sanki benim için hep şey derlerdi. Ben konuşmaktan çok hoşlanıyorum ve bir program yapacağım. Sürekli konuşacağım zannediyorum. Oysa ben konuk alıyormuşum. Konuklar daha çok konuşuyor ve ben az konuşacakmışım. Bunu sonradan öğrenince biraz keyfim kaçtı yani. <gülüyor> e, Konuşsuz idare edelim. Evet. Gideyim mi? O da olmazmış. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani bu size o zaman ben bir kötü haber vereyim. Ben de bugün bu programa konuğum. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> ikimiz de konuşabileceğiz yani. Evet konuşabileceğiz terk edemeyiz. Bir ilkten daha bahsedeyim. <gülüyor> Program cıngılı hazırlanmış ve ben bunu duyma, du, duya, duyamadım. Yani bir seyahat halindeydim. Bana bir mesaj geldi Madrid'den. Bora Bozgeyik isimli bir e, arkadaşım. Biz onunla Hindistan Gezi sırasında tanıştık ve arkadaş olduk. Aa dedi, işte Ahmet abi programınız başlıyor, ben bunu şey yapıyorum. Ben de dedim, şimdi sen neredesin ki? O da Madrid'deyim ben, bir açık radyo dinleyicisiyim. Ee, o zaman ben de sana dedim, sen benden bir şey iste dedim. Bir müzik, senin istediğin müziği çalalım. O yüzden on, o bize bir... <gülüyor> tercihte bulundu, bir John Lennon... ...And I Love Her parçasını bir ara çalacağız. Ee, o beni ilk ve tek arayan... ...bir de ölümü öpün eğer beni dinlemezseniz dediğim bir kitle var. Ee, büyük kızım Mısra Aslı. Diğeri Ada Eylül. Ali Tuna oğlum ve karım İlay, Ayşe İlay. Bunlar dışında bir de e, Rüveysa ve... Ee, ...Kemal var, İmruz'dan, Gökçeada'dan. Onlar da dinliyorlar, yoksa ölüm öpmek zorunda kalacaklar. Yani benim dinleyicim de var, kesin. Ee, bugün biz şöyle ilerleyeceğiz, iyi konuşacağız. Benim bu programa nasıl oluştuğum ve Ömer Madra çok şanslıyım. Ee, o da bize şey yapacak, anlatı örnekleri verecek. <gülüyor> anlatı, anlatı sadece sözel ilerleyen bir şey mi? Ömer? Ee, e, yani kesinlikle değil tabii. Yani büyük bedensel tarafları da yatsınamaz. Ama anlatıyı tek bir tanıma da sığdırmak mümkün değil. Yani hayvanlar arasında da hatta belki bitkilerde çok iyi bilmediğimiz bir dünya ama bitkilerin gizemli dünyasında da belli bir anlatı olabilir ama insanlarınkinde özel bir şey olduğu muhakkak özel bir nitelik oldu. Sözel olanın değil mi? Evet, sözel olanın. Ben de bir bir uslu, bir, bir, bir, bir tahayül deyince aklıma hep anneyle çocuk arasındaki e, anlatının asla yazılı olmadığını biliyorum. Mesela <gülüyor> eee ta bebek belki de hani, Hatta rahimde rahimde annenin evet. çocukla kurduğu ilişki sadece sözel ve anne anlatıda bulunur işte ninni'ler onunla onun doğduktan sonra hangi bir gelecekle karşılaşacağı ile ilgili şeyler hatta doğduktan sonra Tonlamalar falan değil evet, mi? Evet evet bunlar sadece sözel ve sesle anlatının bence bu sözel aktarımı önemli ve bunun üzerinde dur durulması da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk doğduktan sonra anne Sine sorar ben nasıl dünyaya geldim diye Ve ilk hikayelerden biridir o Prototipik bir Hikaye Şu leylekler getirdi hikayesi evet Büyük bir yalanla başlıyor evet yani. Aslında böyle bu Anlatıdaki hakikat ismi biraz ben oradan Esinlendim aslında Anlatıya direnen gerçek mi Yoksa onun yalanla Kapatılmış hali mi ee, ...karar vermek e, kolay değil... ...ama yani anlatı... E, ...ben şöyle söyleyeyim... ...aslında... E, ...çok... ...iddialı bir başlangıç yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii siz... ...ben deplasmandayım hala. <gülüyor> Yok... ...bu kesinlikle ben deplasmandayım... <gülüyor> ...şimdi artık... ...bu stüdyo tanıdık olmakla beraber... ...şu... ...yani... E, çok e, temel bir eksen anlatı ekseni üzerinde e, ikiye bölünmüş durumda bence dünya ve bütün sistem yani yeryüzünde insanlık medeniyeti. Hı hı. Bir tanesi e, işte insanın büyük gücüne parasal ve başka e, iktidarını e, doğaya hükmedip. Ondan elde edecek her şeyi kaynak olarak sonuna kadar sömürüp bitirmeye yönelik hı hı. bir anlayışa dayalı bir anlatı var. İşte bu, buna çeşitli sosyoekonomik sistemlerde kapitalizm vesaire, hı hı. neoliberalizm son haliyle söyleyebiliriz diyebiliriz ve insanın arzusuna ve kar ve işte kazanç arzusuna uygun olarak eğip bükeceği dünyayı hı hı. istediği bütün doğal ...varlıkları, canlılar alemini... ...kendi şeyine... ...boyun eğdireceği bir... ...anlatı, anlayışı var. Bir de bunun karşısında duran... ...yerli halkların özellikle... Hı hı. ...Kuzey Amerika... ...ve başka yerlerdeki... ...Avustralya'da, Yeni Zelanda'da... ...ve her yerdeki yerli halklarında... ...hayır biz doğanın bir parçasıyız... onun ...onunla bir bütün halindeyiz... ...ve bu kuvvet kullanımıyla kaynak olarak görülmesi ne karşı çıkacağız diyenlerin bir anlatısı var ve bu iki anlatının çarpışmasının tam ortalık yerindeyiz. Sonucu da hangisinin kazanacağı belli olacak. İşte yani belki hmm. daha sonra açarız yani yerlilerden özellikle Kuzey Amerika yerlilerinden Kızılderililerden anlatıcı, hikaye anlatıcısı diye bir tür var yani daha önce evet, evet. konuşmuştuk o yedi kuşaktan getirip yedi kuşak öncesinden dedenin nenenin nenenin nenesinden getirip <gülüyor> torunun torunun torununa aktarma kuşağı e, görevi sorumluluğundan bahsediyorlar anlatıyı ve o, onlar sayesinde ayakta kalabiliyor dünya kaldığı haliyle kalabildiği haliyle bence ve bu çok önemli bir nokta evet Hikayeyi anlattı çünkü birçok yerde soykırım'a, jenosite uğradıkları halde kaybolmaması, işte bu hikayeyi anlatıcılarının, hakikat anlatıcılarının bunu taşıması sayesinde oluyor diye bir söylemin var. Bu, bu bu güzel şeyler hatırlattı. Bir kere söylediklerine son derece e, katılıyorum. E, açık asdi. Gazete programınız biraz öyle gibi geliyor. Siz normalde aslında yazılmış bir metin var, bir gazeteler var. O gazeteleri siz aracılık etmeseniz biz okusak orada o dediğiniz kapitalistlerin ve düzen sahiplerinin, iktidar sahiplerinin cümleleri gibi görebiliriz ama burada bir tür deşifre hale geliyor ve siz bir başka bir anlatıyla o oradan okuduklarınızı bize bir başka bir anlatı haline getirip sanki ...bir karşı duruş anlatısı görüyoruz... ...mesela açık radyo da böyle bir yer... ...işte var olmanın da yollarından... ...bir tanesi yani medyanın da... ...ve bunu artık, sözel yapıyorsunuz... <gülüyor> evet, ...medyanın da zaten... E, ...fonksiyonu... ...giderek... ...bastırılmış yok edilmiş yani sessizlerin... ...sesini yansıtmak gibi bir... ...yükümlülüğü varken... ...demokrasinin ve bütün ilerlemenin... ...özgürlüğün temelini de... ...özgür medya oluşturacakken... ...olamıyor diye... ...biz de böyle bir şeyi ekstradan... ...üstlenmiş olduk... ...dünyada da az sayıda örneği var... ...ve bu şekilde götürmeye çalışıyoruz... ...yani sözlü bir anlatı var... ...senin bu... <gülüyor> ...Kızılderili anlatılarına ilişkin örneklerini... ...zaten... ...önemlice bir bölümüne bu programın ...giderek şey yapacağız ama şöyle bir... ...analojik ilerleme yapabilir miyiz? Ben anlatının yapısını böyle... ...şey yapısından ara ara bahsetsem... ...sen de... ...hem eşlik edip hem başka... ...bağlantılarıyla sürdürsen olur mu? Tabii. Şöyle notlar düşmüşüm. <gülüyor> bir kere anlatıda... Bir, ...bir mekan var, bir anlatan var... ...anlatıyı hazırlayan var... ...bir de ona maruz kalan var. Ee, aslında... Yine bu şey örneğine dönmek isterim. Bu çocukla annenin arasındaki ilişkinin neye benzediği konusunda... ...senin aslında şu anlatıya direnenler e, mekanizmasıyla izlemeye çalışacağım. Orada bir şeyi takip ederek. Aslında annenin saklamaya çalıştığı şey... E, ...çocuğun nasıl olduğu, kendisini onu nasıl e, yarattığına ilişkin anlatmaya çalıştığı ve gizlediği şey... E, ...onun kendisinden bir cinsel faaliyet sonucunda ortaya çıktığını anlatmamak. Ama anne bunu yap yapmak için hatta babayı da belki babayla yan yana gelip bir metin hazırlamak zorunda. Ve bu metinin bir tek gayesi var, çocuktan gerçeği saklamak. Ama çocuk bunu duyduğunda, hani leyleklerin onu getirdiğini duyduğunda... ...şöyle bir, şey, bir sürü soru aklına geliyordur ama temel soru şudur. Annem bu korkunç hikayeyi bana niye anlatıyor? ...yani ben niye onun çocuğu değilim? <gülüyor> evet, çok doğru aslında. Evet, temel aslında şeylerden bir... ...bu anlatıdaki... E, ...hakikat konuları. Bu biliyor musun, teknik metinlerde de böyle olabilir. Bilimsel makalelerde de... ...aslında kıymetli olan hep kendine saklıyor olabilirler yani. Ama bu işte... Tekrar, Şu seni karbonhacat ve protein... meselen gibi yani. Yerlik, ona ayrı konuşmak <gülüyor> lazım. E, bu... ...yani dünyanın dört bir yanında yerli kültürlerinde hikaye anlatıcılarının muazzam bir sorumluluğu var. Yani demin Açık Gazete'den, Açık Radyo'nun işlevlerinden bahsederken özellikle sorumluluk kelimesinin hayati önemini bir kez daha vurgulamak lazım. Yani Noam Chomsky'nin ta 1967'de yazdığı entelektüelin ...sorumluluğu, başlıklı bir makale bendenizi çok etkilemişti. Hı hı. Tarihte nasıl elime geçtiğini bilmiyorum. internet falan yoktu. New York Review of Books'ta çıkmış birisi yollamış olmalı bana. Orada yani bunca iyi eğitim alanların... ...ayrıcalıklı olan entelektüellerin yani okumuş yazmış takımının... ...bunun karşılığını vermek zorunda olduklarını... Hı hı. Yani, yani hakikati anlatmak zorunda olduklarını, Hükümetin, hükümetlerin, yönetenlerin, muktedirlerin gizlediği şeyleri hı hı. muhakkak surette açığa çıkaran anlatılar geliştirmek zorunda olduğunu söylüyorlardı. Benim sanıyorum 67'den itibaren bütün hayatımı da etkileyen şeylerden biri oldu. Radyoya da bu şekilde dönüştük. Yani demek ki sorunun... Ee, birazcık açarsak cevabını... Evet. ...yani bu yazmayanları... ...anlatmak... ...çünkü aksi takdirde yani... O ...büyük bir ayrıcalık çünkü... ...iyi evet. bir eğitim değildi, yabancı değildi... ...şuydu, buydu... Ee, buna, ...buna ihanet olur yani... Ee, ...o ama, yüzden radyoda böyle bir ...bunu kullanıyoruz... ...ama yine de bir... E, e, ...yani insan enstrüman sahibi olmaya başlayınca... ...iktidar da sahibi olur... ...bunu is, yani... Enstrüman da insanı dönüştürebilir ve ben anlatının ne kadar masum bir eylem olduğu konusunda kim anlatıyorsa yine de gene bir e, şüphe barındırıyorum. Gene sen senden farklı bir yerden ilerleyerek. Aslında <gülüyor> anlatının şöyle bir şeyi var. Özellikle anne çocuk arasında e, bu yazılı ilişki olmayınca sesin kendisinin e, böyle karakteristiklerinden biri çağrı işlevi yapması. Yani... ...konektiv bir işlevinin olması. Yani diyor ki... ...ben, o sesin kendisi anlamdan daha çok... ...benim dizimin dibinde sıcak bir yer var... ...gel oraya yerleş diyor çocuğa. Gel ve beni dinlemek üzere gel diyor. Evet. Anlamı sürekli erteleyen bir çağrı üstelik. De. Yani... <gülüyor> ...hem de böyle bir şey ilerliyor bu. Ama giderek şey oluşuyor. Yani fatik... ...fatik mi denir... İngilizce. ilişkinin de giderek oluştuğu. Çünkü dinlemeye başlayan biri bir tür o hipnozu da bir o teklif olarak kabul ediyor. Dolayısıyla anlatının kendisinin bir gücü var. Anlatanın yüklediği anlamdan bağımsız. Aynen ben onu şeye de benzetiyorum. Biraz zamanını aldım ama. Lütfen. Doktor muayene yaparken ister e, fizik muayene ister ruhsal muayene... E, muayene ne sürdürdüğünde bir e, anlatıda da bulunur. İşte sizde şöyle tehlikeli bir tümör var işte ya da kafanızın şu kadarı rahatsız vesaire demeye başladığında... ...aslında tehlikeli bir yakınlaşmanın da olduğu bir yer o. Yani bu şeye çok açık. Yani e, mesela yeni evli bir kadını muayene eden doktorun muayene esnasında anlattığı hikaye aslında bir tür temas kurma girişimi ve bir müdahale gibi de görülebilir. Dolayısıyla anlatıda bir tür şey de var böyle müdahale eden şey de var, içerikte var. Ama onun içinde işte hakikat meselesi burada e, büyük bir ağırlık kazanıyor. Odak noktasına yerleşiyor yani anlatıdan anlatıya büyük fark var ve yani dünyanın işte bizde şimdi hayat tahkikiye hikayeleri diye bir programımız vardı ...bir sene boyunca yayınlandı. Bitti. <gülüyor> Ve dinleyicilerimiz kendi yazdıkları gerçek hikayeleri yazdılar. Evet, evet onlar yazdılar. çok güzel. Ben... Bunun bu kitaba dönüşüyor can yayınlarında. Öyle ve mi? 2 Haziran'da da Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde de bir tanıtımı yapılacak. Çok güzel anlatı Oraya bir küçük ön sözde ben yazmıştım. Orada şöyle öncelikle Nazım Hikmet'in işte memleketimden insan manzaralarıyla başlayıp Kokainoman, eroinoman, nikotinoman, megaloman filan var ya Hacı Baba. Ben de 55 yaşında bir radyomanım. Yani illetimiz radyomani diye başlayan e, ve yeryüzünün bütün şarkılarını diye devam eden... Bir ...hikayesinden bir bölüm almıştım şiirinden. E, şimdi bu sıralarda da Amerika'da yerlilerle e, Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bankaların desteklediği... ...bu petrol nakliyat şirketleri arasında muazzam bir iklim savaşı var. Malum Hı. açık gazetede yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hatta yarın çok büyük bir iklim yürüyüşü var. Buradan bütün dinleyicilerimizi şey de... Şimdi Washington'da değil mi? Evet Washington'da. Hı. Hı. Ona da davet edelim bu vesileyle. Büyük bir iklim savaşı var ve bu nihai savaşı olabilir dünyanın yani. Ön savaştaki tırnak içindeki savaşçılarından birisi kendisini... Avukat, kara ayak ulusu yani sukuamış toprakları vatandaşı olarak tanıtıyor. Yerli, kızıl derli ama aynı zamanda birinci sıraya hikaye anlatıcısı şeyini koyuyor. Oo, çok güzel bir şey. Yani e, Nazım Hikmet'i <gülüyor> radyoman yapan da bu hikaye anlatısı olmalı diye düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında da yerli kültürlerinde hikaye anlatıcılarının muazzam bir sorumluluğu var. E, hayat ve tabiat ya da. ...devlet ve tabiat diyebiliriz... ...şiirden... Ee, ...gelerek... E, ...kuşaktan kuşağa nakletmekle yükümlüler... ...yani geleneksel örf ve adeti korumak... ...aynı zamanda da günün sorunlarıyla... ...baş etmek için bu anlatıları kullanıyorlar... ...yani bütün bu Kızıl ...Kızılderili katliamına... ...hatta soykırımına rağmen... ...ayakta kalmaları da işte bu... bu ...böyle oluyor bence... ...edebiyatla, eğitimle, hikaye kitaplarıyla... ...romanlarla, filmlerle ve tabii... ...radyoyla. Evet. Şimdi... ...Ömer şöyle bir şeye... ...çok denk gelen bir şarkıyla... ...ara verebilir miyiz? E tabii bir tek şey daha ekliyorum. Tamam. tamam. Verirsen, e, tam e, Meslek... ...bir farklı... ...mesleğe de girelim. Tıbba... ...2400 yıl... ...yıl önce Kadim Yunan'da... ...Hipokrates... ...Hayat kısa, sanat uzun dediğinde de... Evet. ...tam bunu kastediyordu. Yani be, bence ama kesin şurası kesin ki hikayeler anlatılıyor ve kalıyor. O zaman bir Freud eklemesi yapayım. <gülüyor> Freud da der ki insan hikaye anlatan hayvandır. O da ben de çok böyle Evet. Gibi. çok doğru. O zaman ben Doktor Melih Özeren dostum benim. Aynı zamanda da yazar. İletişim Yayınları'ndan Turuncu Geçmişin Kıssı'nda kitabı var bir e, önemli bir kitap. O benden Neredeyse benim programın jingle olacaktı. John Lennon Beatles'tan Give Me Some Truth parçasını dinliyoruz. I give sick to death of sin Bazı şeyleri görmekten ölümüne bıktım. Ağzı sıkıdan, lütufta bulunana, özellikle de küçük sovenistine. John bir Beatles. Çok güzel. Yani bütün dünyanın gündemini anlatan bir parça. Ama ben şöyle bir şey söylemem lazım. Radyocu oldum ya. Merhaba. 94.9 Açık Radyo anlasındaki hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun, Selahattin Çolak ve Ömer Madra tabii ki. Evet, yani gimi Sam Turs tabii bir, müthiş şarkılardan biri bana öfkeli de bir şarkı bana evet. ya <gülüyor> hakikat versen iyi olur diyor evet. Anlatıdaki hakikatla bir miktar ver, ver, verecek miyiz? Olabilir mi böyle bir şey? Nasıl? Yani o hakikati verebilir miyiz? Anlatıdaki hakikatle? Valla kesinlikle verebiliriz bence. Çünkü yani şimdi gene o şeyden devam hı hı. edecek olursak bizim o kitap yayınlanacak olan kitabımızdan da hı hı. hayata Hakiki Hikayeleri ya da Türkiye Hikayeleri'ni anlatıyor başlığıyla yaptığımız program dizisinin kitaba dönüşmesinde. Orada yani hikaye anlatıcılığı bir bak kıldığı zaman e, muhtemelen dilin ilk ortaya çıktığı anla eş zamanlı olduğu görülüyor. Evet. Yani Konuşma yani yazılan daha önce. E, önce. Hı. Çok acayip bir şey. E, ve anlatı da insanoğlunun ya da insan kızının yeryüzü deneyimini yaşayabildiği bi biçimiyle yakınlarıyla anlatı formunda paylaşabilme, bunu onlara iletebilme ihtiyacını karşılıyor. Yani Çok faydacı bir analiz yaptık ama öyle. Yani mesela insanın ilk şimdi şu aralarda peyişan olan Afrika'dan çıktığını biliyoruz hı hı. ve oradan dünyanın dört bir yanına yayıldığını Tanzanya Kenya filan oralardan ama insanın belki de ilk uzantılarından biri olan binlerce on binlerce kilometre ötede Avustralya'daki aborjinlerin 75 bin yıllık kültürlerinde de ...bu kadim anlatı geleneğini... E, ...bulmak mümkün... ...yani onları da yok edemediler mesela... ...aborijinleri de... ...onlar da ile bir yandan... ...bir yandan da kendi hikayeleriyle... ...ayakta kalıyorlar... ...yani yerli toplulukları... ...geçmişi, şimdiyi ve geleceği... ...birbirine bağlıyorlar... ...yani büyüyle de... ...sihirle de, eğlenceyle de karışıyor... ...bu anlatı işi... ...çok evet. karmaşık ama çok da... ...basit bir şeye dayanıyor yani dünya ile bir bütün halinde kalabilmek doğayla ve dünya ile bir bütün halinde bir, kalabilmek. Bir miktar şöyle gibi anlıyorum eğer şey yapılabilir mi bilmiyorum bu söylediklerimle. Bu anlatıcının bir şeyi var bir eylemsel bir şeyi var kullandığı dil ile yani hikayesini yaparken o hikayeyi sanki bir sonsuz geçmiş zamandan getiren böyle ilahi bir tanrısal bir şey var ve bunu Arkasını alıyor ve özgüvenini neredeyse bu boşluğa dayanarak anlatıyor ve kendisini o boşluk halinde özne haline getirebiliyor. O boşluğun kendisi şeye çok açık ama yani kendi fantazileriyle orayı yeniden yaratmaya yani orayı istediği gibi doldurabilir çünkü insan biraz e, kurguları aracılığıyla özne olabiliyor. Yani bu yani oraya bulaştırmadan an, bunu nasıl yapıyor? Çok antropoloji çok zor karışık bir alan ve harika bir alan yani Lasko'daki mağaralardaki filan evet. heykelleri filan yani resimleri falan. de e, heykel başka bir yerde Lasko'da değil ama e, Burası Puy galiba e, çok acayip bir şey de var yani e, hem geçmişi şimdi ve geleceği işte bu sorumluluk diyelim duygusuyla birbirine bağlayıp şey yapıyorlar. Hem de dinleyen yani <gülüyor> dinleyici de anlatanı da aynı anda besleyen bir şey anlatıyor. Benim Orada, anladığım... Aynen öyle. Ben bir şey daha mesela şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Mesela anlatıcı ge geçmişten gelen hikayeyi Şimdiki zamanla temas kurmak üzere ileriye doğru böyle. Hani Anlatarak evet. anlatırken dinleyen de tam tersi bugün dinlediğinin geçmişle nasıl bir teması var, o da geriye doğru bir eylemle dinliyor olabilir. Aynı anda da geleceğe de yöneliyor. Çok acayip bir şey aslında. Hı -hı. Yani, e, yani susma mesela öyle bir. Eylem. Evet, <gülüyor> aynen. Dinleyen hikaye üzerinden anlatana bağlanıyor, anlatan da gene hikayenin içinden dinleyenle. Dinleyen aslında dinleyen ve anlatınca arasında, anlatan ve dinleyen arasında bir zaman ve mekan değiş tokuşu işlemi aslında gönüllü Sürekli olarak oluyor. Sürekli olarak, Hı. gönüllü olarak. Evet, Hı. yani çok ıı, karmaşık bir şeyden bahsediyoruz yani, yapılanmadan yani. Üstelik şöyle bir özelliği de olabilir diye ben düşünüyorum. Mesela anlatım etninin içeriğinin bir büyüteç etkisi var bence. Özellikle de böyle ım, zamanı ve mekanı daha da büyütüyor. Aslında biliyorsunuz zaman ve mekan çok görece bir şey insan ömrünü falan düşünürsen. Ve onun içindeki boşlukları ve mesafeyi ortaya çıkaran şey hikayenin kendisi. Eğer bir şey hikaye aracılığıyla anlatılırsa biz daha iyi anlarız. Eğer bir şeyi daha kuramsal anlatmaya başladığında teorik olarak... ...daha zor anlıyoruz. İnsanın böyle bir şeyi var. Böyle bir hikaye aracılık etsin istiyoruz her şeyi. Hikaye çok önemli. Hikayesiz bir şey Masalsız olmaz. Yani. Masalsız olmaz. Olmaz. Yani bütün o masal hikayeleri de... Tabii açık radyoda biz bunu belki de biraz hissi kablel vuku ile <gülüyor> eski deyimle içgüdüsel bir şekilde bulduk. Yani şey, şeyle başladı. Çok. Nasıl? Aslında onun da bir hikayesi var. Ben şeye baktığımda... O kadar çok ortağı olan bir yer nasıl ayakta durur? Kaç kişi i̇şte hikayelerle duruyor. Yani ta baktığımız zaman şöyle bir döküm yapmıştık. Aborigin hikayeleri dedik demin. Aboriginlerin Avustralyalı. Onların programını da yaptık biz. Geçmişin izinde diye. Düş zamanı. Çünkü onlarda düş meselesi çok Hayati bir şey var bir mı? Önlem. Bir anlatacağın kısmı varsa çok memnun olurum ben. Ee, Çünkü hiç hazırlık yok. Epey ben. zaman önce yapın. Yani çok karmaşık bir dizi programımız tamam. olmuştu. Sonra işte mesela ben şöyle bir özet geçeyim. Açık radyo reklamında tamam. yapalım. Tamam. Tamam. Dünya masallarına e, zaten açılışı biz bin gece hikayeleriyle başlattık. Yani ilk açıldığı zaman radyo 12'ye 5 kala. Ben bir gece masallarıyla girip 12 5 gece çıkıyordu gece yarısı. Sonra ona tekrar döndük biz. Ee, yani işte dünya masalları, pireler, periler, devler, Odisea, hayalim penceresinden Odisea hayalim penceresinden gece yelken açınca yani masalın yolculuğu bir çeşit Yolculuğu masalı. İşte Lezvoslu e, lirik şair Sappho'nun şiirleri, Binbir Gece masalları dediğim gibi Avonlu Ozan yani işte William Shakespeare'in bütün soneleri de oyunlarından önemli alıntılar hı hı. işte Cervantes Kıvrak Zekanın Prensi devam evet. ediyor şu anda e, radyoda her gün Andersen masalları La Fontaine her pazar okunuyor e, ve Orhan Beli ...çevirisiyle fabrileri... ...işte Tolstoy, Dostoyevski, Orwell... ...Kafka, Camus, Sartre... Brett, ...Borges derken... ...15 gün bize radyoyu kapattıran... ...Bukowski, Salinger, Sarıyan... <gülüyor> ...Said Faik, Yaşar Kemal... ...Aziz Nesin, Vüzat, Bener... Oğubener, ...Oğuz Atay, Orhan Pamuk... ...Adalet Ağoğlu... ...ve bazı hikaye... ...programlarımızın adları da şöyle... ...Amma Hikaye... ...Hayalet Gemi... ...Hayalet Geminin Simgeler Sözlüğü... ...Ubor Metenga... ...Ovzatay'dan gene... Yani. ...yani daha nice anlatı... ...ve anlatıcı da burada... ...yer aldı, bunlardan da birçok... ...kitap da oluştu, belki ona da kısa... ...ben şanslıyım, yani bu programı... ...hazırlayana şey benim... ...ve böyle bir geçmişin... ...üstüne oturarak... ...babamın oğlu bile çalışır, kolay yani... <gülüyor> Ee, senin de seçeceğin bir tane müzik var. Onu zamanlamasını sana bırakıyorum. Çünkü burada ev sahibisiniz. Benden daha iyi yaparsınız. Ee, birazcık tarihçe yapayım mı? Tabii lütfen. Bu anlatıcıdan. Lütfen. Nertoloji, anlatı diye bir şey var. Ve bunu ilk... 1968'de bu kelimenin geçtiği metni hazırlayan Zvetan Todorov, ona da bir merhaba diyelim. Zvetan Todorov, evet. Todorov, Poetics of prose. prose diye bir yazı yazıyor. Nasıl Düz Yazı'nın Şiirin Teorisi ya da Düz Yazı'nın Poetikası diye bir hmm. e, kitap yazıyor. Ve orada başlıyor bu iş. Anlatıcı bir de var. Nereye itir? Onlar zaten... Bir de buralardan edinmişiz, onlara da merhaba dedik. Ee, nasıl biz kafa şişirmedik değil mi? Yani dinleyicimiz müzikle biraz şey yapalım mı? Evet, nasıl? yani sen ne ne var? E, bir, biz bu sıralarda bir e, elafisci 100. yüzüncü yıl dönümünü Hanfendi. Anlıyoruz, evet hanfendi. Çok güzel, çok güzel. Ee, biraz da böyle <gülüyor> Neredeyse babadan devraldığımız bazı kültürler bunlar. Ee, Hangisi? E, Love for Sale. Hepsini çalmasak da olur biraz uzun ama, e, ama yani biraz, çok dramatik bir e, şarkı Love for Sale'da. Satılık aşk anlatan bir genç kızın genç kadının hikayesi. El Afes da onu dinleyelim şimdi. <gülüyor> When the only sound in the empty street Is the heavy tread of the heavy feet That belongs to a lonesome kind The moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town that her smile becomes a smirk To sample my supply mm -hmm. Who's prepared to pay the than this. Lafızcı o yumuşak, olan üstün etlikteki harika sesinden bir hoş balad dinliyoruz. Ama aynı zamanda baladın içinde gizli bir, hakikat gizli bir anlatı var. O da boşalan, karanlık sokaklarda taze aşk satmak zorunda kalan insanların hikayesi. bestesi Çok önemli bir şarkı, pek çok yorumu yapıldı ama bence Ela'da çaktırmadan baya derinlemesine hissettiriyor. Evet programımız böyle ilerliyor. Biz açık radyodayız. Anlatıdaki hakikat 94.9'lu açık radyodayız. Ee, Ömer ben şöyle bir şey not ettim. Bu anlatı yapanın yani anlatım metni sabit anlatıcıları değişiyor. Yani kuşaklar boyu bakıldığında evet. yani özellikle de ...böyle bir kuşak takip edildiğinde böyle... ...bir de kuşak takip edilemediğinde... ...düşünsene böyle aborjinler falan... En az yedi kuşak, e, düşünsene o zaman sorumlular onlar... ...onu biliyorum ben... <gülüyor> anlatıyı yapanlar... ...anlatıcılar değişirken... <gülüyor> ...anlatı da statik... ...değil, yani anlatılan metin de değişiyor... Evet, ...özellikle tabii. ben bunu çok yaparım... ...kimi zaman adım ciddi bir... ...şekilde yalancıya da çıkmış... ...oluyor, <gülüyor> aslında benim yapmak istediğim... ...tamamen sanat... Ama bu, bu yaptığım eylem esnasında, ben işi biraz seksüeliteye de getireceğim, seksi bir eylem haline dönüşebiliyor. Çünkü ayartıcı bir işlevi işlev. var. var değil Çünkü mi? Çünkü şey yapmak istiyorsun, sürekli e, bir tür oraya enjekte ettiğin yeni hakikatlerle... ...yeniden aslında bir yaratı eylemi oluyor. Yani hikayenin kendisinde korunması gereken şey... Yine o şeye dönersek hani çocukla annenin arasında ben senin senin leylekler getirdiği trajedyası gibi bir şey aslında çocuk için evet. düşünsene. Meğersem annem beni doğurmamış. Hani bu gereksiz hikayenin içinde o saklanan şey sürekli değişime uğruyor. Çünkü çocuk sorular soruyor. Yani o leylek nereden aldı? Ondan önce ben nasıl oldum vesaire. Sorular devam ettiği sürece bir tür... Onu, ...o soruların cevaplarını hazırlayan çocuk sahneye ve masanın üstüne çıkıp artık konuşmaya başlıyor, hitap etmeye başlıyor. İşte ben şöyle oldum, sen niye, senin çocuğun olmadığımı vesaire demeye başladığında aslında bir tür kendini de yaratıyor. Yani hikaye aslında anlatıcısını özne haline de getiren bir şey. Evet, ilginç. Yani üzerinde o kadar durmadığım şeyler bunlar çok tu tuhaf bir şey var yani hikaye, radyodan gene devam edersek sabahları da e, açık gazetede hep e, Galeano'nun olağanüstü e, hikayeleriyle önce her şeyin tarihi diye adlandırdığımız benzersiz anlatı kitabı var aynalarla yapmıştık sonradan e, da e, başka devam ediyor kadınlar ama. devam ediyor evet. şimdi evet. E, ve günler yürümeye başladı diye ilk onunla başlamıştık. Hı hı. Olağanüstü bir anlatıcı radyoda. Fakat e, radyonun e, bir de benim için e, önemli bir simgesi olan çok önemli bir anlatıcı var. J.D. Salinger, onun Franny ve Zooey. O kitabı, kitabı da okuduk novelleyi burada. Orada çok bir... Fiktif kahramanlardan geçen bir şey o. Tabii Glass ailesi kendi yarattı hı hı. ama o kadar somut anlatıyor ki. E, hatta bir barda şey de rivayet edilir. Siz Philip Glass mısınız? <gülüyor> Philip değil de işte Glass'lardan biri misiniz diye birisine sormuşlar. Çok benzetmişler. Çok benzetmişler. Gerçek zannetmişler. Davranışları. <gülüyor> e, şimdi e, onun... Fiktif kahramanlarının yarattığı bir fiktif kahraman daha var. Glass ailesi aynı zamanda şey de yapıyor. Çocuklar bir akıllı çocuk diye bir program yapıyorlar radyoda filan. Ee, orada geçen biri var. Bir, yani bilmem radyocuların, sinemacıların, yazarların, ressamların, heykeltıraşların ve ne kadar sanatçı varsa makulesinin mutlak ve nihai öznesi olan biri Hikayede de son derece sıradışı İrlandalı Yahudi karışımı bir fiktif Glas ailesi var. Senelerce radyoda akıllı bir çocuk yarışma programını yapıyorlar. Sabit dinleyicisi var bir tane. Bir tane. <gülüyor> Ailenin en küçük çocuğu yetenekli bir oyuncu adayı, Franny. Onun oynadığı bütün tiyatro oyunlarının da şaşmaz seyircisi. O da bir tane. O da şey, şişman kadın diye biri var. Orada oturuyor hasta ama dinliyor. Radyonun da böyle bir tek bir dinleyiciye evet. anlat, anlatma olayını yaşamaktayız. En azından ben kendi payımı öyle düşünüyorum. Diğer de şeyler sanat dallarında da öyle. Yani aslında bir miktar ben de böyle ya yazıyorum falan. Şey var yani böyle bir, bir kişi için yazılıyormuş şey var. O Şişman bir... anımı düşünüyoruz biz. Evet. Şişman... Yani verandasında oturuyor terleyerek falan. Biraz da hasta. Ama o bizi dinliyor hep radyosu açık. Pişman ama güzel. <gülüyor> bizim için güzel. Bir açıklama yok <gülüyor> Fakat ben bu arada tam yeri gelmişken bir reklam daha yapayım bizim verirsen. Çok sevinirim. Ee, Günera Hanım'dan bir mektup geldi geçen gün el yazısıyla oh. ee, ve. Anlatıdaki kat programı için mi açık radyo için mi? Açık radyo için ve sanıyorum yani birazdan gösteririm de e, el yazısıyla yazılmış. Tam bırakıp gidiyorken tesadüfen fark ettim. Nerede e, bırakılmış yer? Buraya, ne? buraya getirilmiş Aa. mektup. Destekçimiz aynı zamanda. Desteğiyle hmm. beraber bir de mektup bırakmış. Hmm. Neyse. Bunlar çok az gitme. oluyor biliyorsun değil mi? Ama bir aşk mektubu bu. Ha şey üstüne ve cam şey aynalı komedinin önüne bırakılmış gibi bir şey. Yo, açıkça açık. Radyo, yeri önemli bir bırakıldığı yer. Eğer orasıysa <gülüyor> bu terk etme. Yok değil. Öyle değil. Bayağı elden verilmiş bir mektup. Bunu iletin size duyduğum muhabbeti uzun zaman yazmak istiyordum. Muhabbetim sizi etkilesin diye yani çok somut olarak seviyorum sizi diyor. Bu Siz kadar şu an doğru ne? bir şey yapıyor musunuz? Mesela evlisiniz ve var adamlar. Tam da radyoda bu yok. Bu bana değil. Radyoya bir aşk mektubu. Tamam. tamam. Ee, yani yoksul ve çok az özgür bir sınıftanım. Umarım hep birlikte oluruz diyor ve şöyle de bir sağlık ...konusunda da çok ilginç bir şey söylüyor. Hayatta kaldığınız sürece diyor radyoya... ...ben de iyi olacağım... ...altını çizmiş. Hmm. Sizden mahrum kaldığımda... ...belki ölmeyeceğim ama... ...sağlığımı kaybedeceğim demiş. Ya bir dünyada böyle bir aşk mektubu olan... ...bir ikinci radyo var mıdır? Çok meraktayım doğrusu. Gene de o radyoya mı ben şey oldum ya... ...biraz ben niye böyle... ...paranoidim bilmiyorum ama... ...gerçi... Radyo, somut bir şeye de insana aşık olabilir. Mesela heykele aşık olmak. Evet. Mikrofona, işte masaya. Burada zaten en önemli şeyler sanatta biz sanatta epey örneği olan şeyler öyle tabii. Heykele aşık olanlar filan. Ama bu bir radyo yaşayan bir şey şöyle sanat eseri değil. Tamam ama canlılık <gülüyor> biraz da hani sizler sayesinde oluyor olabilir ne bileyim. İyi iyi. Ben karışmayayım başka şey. <gülüyor> Yani böyle bir hakikaten bunu ne kadar hak ediyoruz ayrı bir tartışma konusu ama yani radyo anlatısı böyle bir şey de yaratıyor dinleyicisiyle destekçisiyle hakikaten inanılmaz bir bağ da kuruyor hatta bir başka örneğini de hemen söyleyeyim. Kanada'da biz bu küresel iklim değişikliğini çok hı hı. yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hatta BBC'den bile önce yakaladığımız şeyler oluyor. Büyük yangın vardı Ontario'da, Alberta'da. Evet. Ve orada Geçin işte Tarsens denilen o çok kirli katran kumullarında ...büyük bir yangın... ...Kanada tarihinin en büyük yangının çıktığında... ...bunun sözünü biz BBC'den filan bile... ...zaten genel geçer gazeteler yazmıyor... ...televizyonlar vermiyor... ...biz anlattığımız sırada... ...bir dinleyicimiz... ...orada evi yanan ve kaçan... E, kaçmak zorunda kalan, orada çalışan bir mühendis Afşar Çeylik bize bir e-mail atmıştı. Ben Hı -hı. Tam esnasında kaçma mi? esnasındayım Hı -hı. ama ilk işi radyoya da bildirmek durumu oluyor. Yani aslında yani bir böyle muhabirlik bir iş... yapıyor gibi. Evet. Kendi ama evinden ne kalacağı belli değil. Herhalde sigortadan almıştır Afşar Bey ama. Yani ama yok şey önemli bence. Yani. Yani, haberi vermek haberi yani. Vermem. Yani böyle bir bir tür anlatıldığı hakikat evet. tam ortasına düşen evet, bir şey evet, burada evet, değil vallahi. mi? Evet, evet, öyle. Senin daha çok kitaplar yani var. Birkaç da kitaba dönüştü <gülüyor> evet. Yani aslında çok sayıda kitap çıktı. Ee, biz... açık radyo yayınlarının bir yayınevi aracılığıyla mı yoksa var olanlar aracılığıyla değil mi bu? önce bir kere biz kendi payımıza da birkaç şey yaptık. Yani hı hı. bir kere programların anlatıların kendileri kitaba dönüştü hı hı. bizden önce yani yeni yüzyılın başında ilk ortaya çıktı Sada e, yazıya dönüşü verdi işte hı hı. yani Cemal Ünlü'nün ağırlıklı olarak açık radyodaki Sada news programlarından hı hı. ...kaydedilmiş seslerin kitabı... ...Git Zaman Gel Zaman... ...2000'de yayınlandı, pan yayıncılıktan sonra... ...biz kendimiz de biraz yayıncılık yaptık... ...işte bu küresel iklim değişikliği... Evet. Hava, ...acayip havalar diye... ...iklim demiştim. değişikliği üzerine Kate Evans diye... ...mükemmel bir çizer... ...ve aktivist... ...İngiliz kadın onun e, acayip havalar iklim değişikliği hakkında bilmek istemediğiniz ama muhtemelen öğrenmek zorunda olduğunuz her şey diye bir yani tarihin ilk küresel ısınma çizgi romanıydı. 2007'de biz bunu yayınladık. Sonra 2008'de de bunu izleyen karbon ayak iziniz yani karbon kirliğinizi düşürmek için basit yöntemler. Bu bir çeviriydi mindfulness'tan ama aynı zamanda Neşet Kutlu da Türkiye'ye adapte etti. Neler yapılır, neler edilir diye. Sonra e, iletişim konusunda, anlatı konusunda önemli bir uzman. Alaattin Asna programcımız onu kaybettik. Önce iletişim vardı. Ustalar ne diyor diye. Bu konudaki programlarının Hı -hı. konuklarıyla tartışmalarını anlatısını kitaba dönüştürdü. Sonra da 2010'da 15. yıl dönümünde açık kitap yazı kalır diye 550 Hı -hı. maddelik Hı -hı. o ansiklopedik yayını verdik. 750 saçma, sayfa hacmininde bir sürü de unuttuğumuz şey var. Biz burada bir ara verelim çünkü söz verdim şu madridli çocuğa. Tamam. Onu çalalım ve tamam. son, son şeyleri bu tanıtımımıza devam evet, edelim olur mu? Zaten çok az kaldı. O kadar kitap Bora Bora Bozgeik bir mühendis, yazılım mühendisi ve Madrid'te yaşıyor. Aslında bir açık radyo dinleyicisi o. Ama Süper. benim programımı da duyunca <gülüyor> e, ve beni bana ilk dönen e, arkadaşım onunla Hindistan yolculuğunda arkadaş edinmiştik. Birbirimizi. Şimdi o ben, benden "I'll Love Her" parçasını 1964'te. Ona da bir günaydın diyelim. Ona da günaydın bu, diyelim burada. E, daha sonra da programımıza devam edeceğiz. Beatles canlarım. I give I love her gives me everything and tenderly The kiss my lover brings, she brings to me And I love her A love like us could never die As long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. my 49 açık radyo anadolu'daki hakikat programı bitti bitiyor yetişin şimdi biz e, ben Ömer Madriye, azıcık, yazıcık kötü bir teklifte bulunacağım. Haber yok ama diyeceğim ki arada siz de bu program yapıcısı olun da ben de konuşma fırsatı bulayım. Yoksa diğer konuklarım hep akademisyenler çoğunlukta olacak ve bunlar Gümüşük akademisinden e, seminerler düzenlemiş insanlar olacak. Şimdi biz reklama devam edelim ve evet. programı bitirelim. <gülüyor> Tamam, çok direkt, teşekkürler. Ben. Yani şeyleri de bitirelim. Ee, yani açık radyoya... ...verdiğim bir mülakatta... ...Efsanevi en beğendiğimiz radyocu... ...Amy Goodman... ...bağımsız radyonun esas işlevi... ...sessizleştirilmişlerin... ...sesi olmaktır demişti. Biz de... ...orada hikayemizi mesela testi kırılmadan... ...programımız vardı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği gibi... ...son derece can alıcı... ...kelimenin her anlamında feci bir durumda... ...Türkiye... Onu bir kitaba dönüştürdük 2011'de. Diş sağlığında ve güvenliğinde önleyici yaklaşım diye. E, oradan e, dünyada herhalde hiçbir örneği olmayan başka bir anlatı koku anlatısı. Oh, Radyo mikrofonlarından şey. çıktı. Kendisi de kendi tanımıyla obsesif bir meczup olan Vedat Ozan 154 hafta boyunca koku programı yaptı. Sonra bunlar Kitap oldu, podcast oldu ardından da sesler, harflere, metinlere hikayeye Bayağı dönüştü. Zor bir iş. Bu. Evet, deşifre edildi ve 400 sayfalık birinci cildi, sonra da ikinci cildi yayınlandı. Önce 2014'te, şimdi geçenlerde de ikinci cildi yayınlandı. Koku, ee, şey, işte bilmem Shakespeare şey diyor ya, yani aşkın gıdası, müzikse. E Levent Öget de dünyanın cazı yapımcılarından. ...Shakespeare'in sözüne uyup caz çaldı ve bunları caz etraflı konuşmalar diye... Istedim, ...Açık Radyo'da yaptığı konuşmalardan derledi, kalıcı kıldı. Bence kitaptan yayınlandı bu. Çok hoş bir şey oldu benzersiz bir kitap sonra. Yüzüncü doğum yılında Cemal Reşit Rey, özel programı yaptık bir sürü. Onlar sonra e, kitaba dönüştü, benzersiz bir şey oldu... Dokuzuncu külliyata mesela son bir katkıda aynı yıl 2015'te geldi. Üç genç bilim insanı Aysu, Uygur, İlker, Öztop ve Alpçip Aygil bilim programlarını bilim anlatısına Hı -hı. kitaba dönüştürdüler. Hı -hı. Hı -hı. Sonra işte bu şehri İstanbul ki geldi açık radyo evet. kitaplarının, Murat Belge, radya. Tanyeli Erkman'ın son. Erkman son çok yakınlardı zaten. Evet yeni imlandı ve Hı -hı. çok. Dinlenir kitap bu yeni teknolojiyi QR kodla hmm. Murat Belge'nin eşsiz Benzersiz gramofonundan Çıkan taş plakları da dinleme imkanına Onu da sahipsiniz. merhaba ve günaydın Cep telefonuyla evet Bunu kaybettik maalesef Ve son olarak 11. ilk 11'i tanıtıyoruz İşte bir de bizim 4 tane de şeyimiz oldu Açık radyo Biz yaşarken ne başladı e, Açık Radyo konuşuyor ilk 20 yıl ve sonra Kentin tozu Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın programlarından ve nihayet 4 de Murat Belgıtan'ya re Erkmen'in kitabıydı Açık Radyo kitaplı dört kitap oldu ama anlatıların sonu gelmiyor Özgür <gülüyor> Çiçekle Irmak Ertuna Havuz'unun Jane Austen ve Ada Bu Muhaşeret adlı kitabı da çok taze birkaç gün önce eşimden bir Doğan Kitapçılıktan. Bu da elimizde yani süper bir program Kim bilir var. bu programın seminerleri de belki olur. E, e, de, evet. Olur olur. E, olur. Olmaz. Olur olur. Ee, anlatıdaki hakikat programı 94.9 Açık Radyo. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Konuğum, doçent, doktor, psikiyatrist Hakan Atalay bize e, psikanalizde mesafe ve mekan konusunda güzel bir şey anlatacak. Alas mı aldık? Hoşça kalın çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Anlatıdaki hakikat. Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan. Ahmet Balat Joşkun.